Katlana rak heran katlana rak, from zero ferro hero bro, şak kada nak before trap vakit geçer de hep lana rak, geri ya dön bak deme lan baka mam, let's go rakama değil lan adama fit ver girince yanıyor bitler beni de bitince seviyor ki dallama buradan bisiktir siktir tem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 Tabi semtim rich. rich Pes edersen piçim hani piç piç piç, piç. Hem sert hem funny, sen dert Ben money beş vermem hadi siktir git, git, git. Diri kaliteymiş yemişim ulan ah, ah, Aşık fero değil ni galan Anlama zinceyi dilimi falan Boynum yılan ni diye devam Vamojini gucci my man Kim o doğrun alıyor ben Neymar Gol. Yarım gibi çıkıyorum sendeyim ha Cefa. Heni heni henisi kafam Leyla Bile dere demem hiç gelmiyim ya. ya Çarpanın haline bendim vah Eyvah, hey maşallah Keyneş'e verdi inan bana valla Okuldaki hocalarım eti illallah Şimdi gurur duyuyorlar alayına yalla ikinci bir ferozor hadi inşallah Mahalleyi temsil edeceğim Allah Seviyorum bu müziği yukarıda Allah Orman kanunları bilader eyvallah Biladerim için, biladerim Zencillerim için, zincirlerim için Kardeşler için, kardeş kardeş Abiler için, abiler için Değil şöhret para için Hip hop kardeşlerim için Bu rap biladerim için Zencilerin işi kardeş abi vüladar ve zenciler için rakip olarak bul dengine.